Bir aynadır bütün varlık. Bu kainatta her şey hakkı gösteren bir ayna. Onu söyleyen talakatli bir dil ve onu mırıldanan bir namedir. İnsan, eşya ve bütün varlık sesleriyle, sükutlarıyla, hareketleriyle, duruşlarıyla Mevcudiyetleriyle, semereleriyle hep onu dillendirir. Ona şehadet ederler. Onu söylerler eda ve endamlarıyla. Ona imada bulunurlar mana ve muhtevalarıyla. Ve onun varlığının ziyasından birer gölge gibidirler. Örgü, desen ve şiveleriyle. Görmeyenler varsın görmesin gözlerini basiretleriyle buluşturup görmenin hakkını verebilenler her nesnede ona ait neler ve neler müşahede eder. Onun değişik tecellilerinden ne sesler ne sözler dinlerler. Eğer gönüller ona açık gözler de perdesizse bu herkes de aynı seviyede olmayabilir. Ne zaman varlık kitabına bakıp onu dikkatlice okumaya koyulsak ne zaman küreyi arz meşherini gezip onu temaşhaya dalsak ondaki her şeyi olduğundan daha fazla hülya bulur ve adeta büyüleniriz. varlık ve hadiselere yaratan hesabına bakmayanlar bakamayanlar duyamazlar ondaki bu sihri bu manayı ve bu muhtevayı göremezler ondaki güzelliği ahengi, edayı, endamı ve bütün bunların arkasındaki kastı, iradeyi, hikmeti. Duyamazlar bunlardan ruhlara akıp gelen ziyayı, marifeti, muhabbeti, aşk-ı iştiyakı. Oysa ki her zaman garip bir füsünle türlenmektedir bütün eşya. ...bir çiçek tarlası gibi salınıp durmaktadır tabiat. Şefkatle başımıza boşalıyormuşçasına yumuşakça inmektedir ışık huzmeleri. Her an ayrı bir letafetle her yanımızı okşamaktadır mertemler. Ve bin raiha ile esmektedir rüzgarlar. Evet, bakış zahiyesini ayarlayabilmiş birinin nazarında... Canlı cansız her şey edası endamı ile onu gösterir. Bize gülerken ona işarette bulunur. Çizgi çizgi ona ait manalardan resimler sergiler. Bize temaşasına doyulmayan ufuklar açar. Ve ruhlarımıza en enfes seslerden ne korolar ne korolar diye bitir. Bütün varlık bir aşkı vuslat yaşıyor gibi canlanır gözlerimizde. Dem tutarız aynı ahenge yer yer. Bir sermesti yaşarız ufkumuzun enginleyince ve onu anarız her nefes alışverişimizde. Müşahedelerimiz netleştikçe, ufkumuzda tüllenen renkleri, çevremizde yankılanan sesleri daha bir farklı duyar Daha bir farklı hisseder Her şeyin dilini anlıyormuşçasına Her hareketi çok daha farklı manalandırır Ve her sesi daha değişik yorumlarız Sağımızda solumuzda salınan otlardan Ağaçlardan üstümüzde uçuşan kuşlara ayaklarımızın dibinde koşturmaca bir hayat yaşayan mini mini canlılardan, çevreye mehabet salarak gerinen dev cüsseli ve mehafet edalı varlıklara, bütün bir eşya arenasından hilkat şeceresinin eli ayağı, gözü kulağa dili duda mesabesindeki insanoğluna kadar, herkesten, her şeyden, ve her nesneden şifreli şifresiz değişik mesajlar adır. Kendimizce bunları okumaya çözmeye çalışır. Çözebildikçe daha derin konsantrasyonlara girer. Daha bir öze doğru açılır. Daha bir şahlanır. Bunları başarabilenlere ne mutlu. Ve gider ta her şeyin arka yüzüne maverayı tabiata odaklanırız. ...odaklanabiliriz... ...artık böyle birine... ...muhtevalı bir kitap gibi görünür... ...şu kainat ve içindekiler... ...bir meşher halini alır... ...şu sihirli dünya sarayı... ...zevkli bir ukba yolculuğuna dönüşür... sergüzeşte hayat... ...ve o... ...yaşadığının farkına varır... ...okuyup duyduklarıyla... ...derken kalp ve ruh ufkunda yüzer gibi olur bütün bir ömür boyu. Varlık ve varlığın perde arkası vicdana açıldıkça, onun içindeki marifet ve muhabbet de, daha derin bir aşk-u alakaya inkülap eder. Artık her şeyde hep onu duyar, onu hisseder ve her şeyi, her nesneyi onunla irtibatlandırır hayat O'nun nazarında olduğundan daha güzel bir haladır. Her şey eda ve lisan değiştirerek daha sihirli bir kimliğe bürünür. Ve bütün zahiri mülahazaların üstüne yükselen ruh, o ana kadar mahfazası açılmamış ne mahrem bilinmezlere, ne mahrem bilinmezlere uyanır. Evet, beden ve cismaniyet serhattini aşabildiğimiz takdirde, bütün varlığı buğut değiştirmiş gibi görür de, Kendimizi adeta bir sürprizler alemi içinde hissederiz. Hisseder ve farklı yorumlarız her hadiseyi, Her saniye teneffüs ettiğimiz havayı, Her zaman hu deyip çaldı yanırmakları, Rüzgarlarla tatlı tatlı salının. Salınırken de bize en ince namelerden demet demet musikiler sunan otları, ağaçları, her gece bize ayrı bir şarkı söyleyen yıldızları, tuluları grupları ile ince hesaplara bağlanmış ve bize her gün, her gece ayrı bir şölen yaşatan ayları, güneşleri. Dahası, İmanın gönüllere verdiği genişlik ölçüsünde bizden biri veya varlığımızın bir parçası gibi duyarız duyduğumuz her şeyi. Duyar da binbir güzellikle türlenen şu muhteşem varlığı her temaşa edişimizde kendimizi aşk-ı şevk çağlayanlarına salar ve sihirli bir zaman içinde yüzüyormuşçasına hep o sevgililer sevgilisinin vuslatına yürüyor gibi oluruz yürürken de onun yollara dizdiği emarelerden ışıklar alır. Canlı cansız karşılaştığımız her şeyle mecnunca hasbihal eder. İşaret ve işaretçileri gönülden selamlar. Yolculuk zahmetlerini yol rahmetine çevirmeye çalışır. Seyahatimize emanet saat, dakika ve saniyeleri niyet ve Rabbani mülahazalarla Ebetleri peylemeye yetebilecek derinliğe ulaştırır ve bu fani hayatı ötelerin koridoru haline getirebiliriz. Aslında bu dünyanın gönüllerde hayret ve hayranlık hasıl eden bütün güzellikleri ancak bizim niyet ve nazarlarımızla sevgilinin de bakışlarıyla açılır, inkişaf eder, sonsuzlaşır ve gün gelir, hiç sönmeden, ruh ufkumuzda rengarenk türlenmeye ve par par yanmaya başlar. Evet, biz hemen her zaman tadıp duyduğumuz hayatın meyvelerindeki hakiki tadı lezzeti sevdiğimizin teveccühlerinden alırız. Çevremizdeki varlıkların bizimle münasebetlerini, bize karşı o sıcaklardan sıcak beraberliklerini ve o upuzun yol arkadaşlıklarını biricik sevgiliyle münasebetlerini duyup hissetme sayesinde anlarız. Daha sonra da ona karşı sevgi, alaka ve yakınlığımızın sıcaklığını koruyabildiğimiz ölçüde her şeyle ve herkesle bu içten irtibat sürer gider. Çünkü bütün aşklar, alakalar, irtibatlar onadır. O ise muhabbet tahtının tek hükümdarıdır. Her şey değişik eda ve üslupla onu söyler. Uğrayanlara ondan bir şeyler mırıldanır ve kulaklarımıza onun sevgisini fısıldar. Biz de yol boyu karşılaştığımız her şeyi ve herkesi ondan ötürü severiz. Eğer bu yollarda gözlerimizi hep açık tutmaya çalışıyorsak bu ondan bir şeyler görmemiz eğer kulaklarımız sürekli ses havlu peşindeyse, bu da ondan bir şeyler duymamız içindir. Aslında bu onun hakkı bizim de boynumuzun borcudur. Evet, eğer bir söz gidip ona dayanıyorsa o değerini bulmuş sayılır. Değişik düşünceler ona kapı aralayabiliyorsa o zaman bir kıymet ifade ederler her hamle ve aksiyon da ona ulaşma planına bağlı sürdürülebiliyorsa, artık hedef istikametinde yol alınıyor demektir. Zaten bizler bu dünyaya başka bir aleme hazırlanmak için gönderilmiş bulunuyoruz. Dine davete gelince o da böyle bir aleme çağrının ifadesi mesabesindedir. Bunun böyle olduğuna inananlar, duyguları, düşünceleri, niyetleri ve bütün faaliyetleriyle hep o çağrıya icabet ettiklerinin, icabet etmeleri gerektiğinin ve ötelerdeki irtifatlara, teveccühlere, ehil hale gelmek için, bu imtihan yurdunda ve bu gamhane mihnette bulunduklarının Farkındadırlar Farkındadırlar Ve gözlerinde her zaman hak varlığının ziyası Gönüllerinde ona inanmanın sihri ve hülyalarında Hiç dinmeyen bir vuslat arzusuyla yürürler Dur durak bilmeden Sürekli ona doğru İman İslam ve ihsanla beslene beslene Marifetle yoğrula yoğrula Aşku şevkle incele incele, Her zaman pür saadet, Daima hayret ve hayranlık içinde, Yol boyu ona ait neşideler dinliye dinliye, Rastladıkları herkese ve her şeye, Onu sorar ve yürürler o mevcudu meçhule, O gayb-ı şehadet sultanına, Hem de hedefe kilitlenmiş gibi, Yol ne kadar devam eder? Menzile ne zaman varılır? Vustat ne zaman gerçekleşir demeden? Daha fazla bir teveccüh beklentisi, Bir şefkat ihtiyacı, Bir sadakat mülahazası, Her zaman halisane davranma azmi, Ve daha engin bir temaşa iştiyakıyla İstemezler bitmesine bu malifeti yolculuğunun. Yürüdükçe daha iyi görürler talihlerinin gülen çehresini Hayatlarının öteki yüzünü imanın esrarlı dünyasını Görür ve her şeyden daha farklı mesajlar alır Her adımda yeni bir ses Yeni bir muştuyla üveyikler gibi şahlanır Miraç yapıyormuşçasına hep yükselir Bilemedikleri ebada ulaşır Tanımadıkları alemlerde dolaşır herkese ve her şeye selam verir, onlara demet demet memnuniyet tebessümleri yağdırır ve ilerlerler tabiatlarının son serhaddine doğru. Gülü çiçeği koklayarak, karşılaştıkları her şeyle herkesle söyleşerek, ışıkla gölgeyle hasbihal ederek, her sesten, her sözden, her şiheden, her görüntüden ona ait bir şeyler dinleyerek. Zaman gelir, artık hep onunla olur ve kurtulurlar kendilerinden. Değişir bakışları, görüşleri. Dikeni gül görür, zehri de bal. Ve yırtık pırtık mihnet urbaları içinde ne ruba kametlerle tanışırlar. Ve kim bilir değişik güzelliklerle her gün kaç defa başları döner, Kaç defa ilahi sürprizlerle yürekleri hoplar, Ne sır haremgahlarına uğrar ve ne mahremlere kapalı ne iltifat ve teveccühler görürler. Değişik aynalarda onun cemalinin farklı cilvelerini hep görüp temaşa ettiklerinde adeta kalplerinin kanı çekilir. Nabızlarının ritmi değişir de onların tiktaklarında sadece onu duyar gibi olurlar. Aslında duyulmak onun hakkı. Duymak ve duymaya çalışmak da bizim hem vazifemiz hem de mazhariyetimizdir. İşte böyle bir vazifenin ciddiyeti ve bu tür bir mazhariyetin zevku şevki hatırınadır ki, yürünen yollar ne kadar sarp ve meşakkatli olsa da, yolcular için firdevs bahçelerinde tenezzüh gibi bir şey olur ve sağa sola serpiştirilen ona ait işaret ve emareler sayesinde Amansız gibi görünen mesafeleri kat etme de Bir zevku şevk seyahatine inkılap eder Aşılmaz gibi görünen uçurumlar veya engebeler Vuslatın şahlandıran heyecanıyla bir hamlede geçilir Ve duyulmaz yol yorgunluğundan Yürüme meşakkatinden hiçbir eser. Duyulmaz da uzayıp gitsin isterler yürünen bu yollar sonsuza kadar. Sevgiliye ulaşıp onu görmeye kilitlenmiş bu ruhlar, Cismaniyete ait küçüklüklerden ve dünyevi darlıklardan sıyrılarak, Hayatlarını hep iman ve marifetin engin ve rengin atlasında, O'nun tebeccühleriyle beslene beslene sürdürdüklerinin farkındadırlar. Her temaşa ettikleri nesneyi O'nun bir namesi ve bir mührü gibi öper öper başlarına korlar. Ve hep ruhani haz ve lezzetlerin serhatlerinde dolaşırlar. Her ulaştıkları marifet ve muhabbet zirvesini ulaşılacak son şahika sanır. Allahu Ekberlerle tazimlerini seslendirir. Elhamdülillah senalarıyla minnetlerini dile getirirler. Ama iki adım daha atınca yeni bir sürpriz ile karşılaşır. Ve kendilerini farklı bir marifet ve ruhani zevkler zemzemesi içinde bulurlar. Her ulaştıkları menzilde, O güzeller güzelini, Daha değişik tecellileriyle duyar, Bir kere daha aşk-ı şevkle yürürler ve yürürler, Daha ötelerdeki ayrı bir menzile. Yürüdükleri yolda, Güzellikleri, güzellikler takip eder. Ama, ne onun cemalinin cilbeleri biter, Ne de ruhlarda onları temaşa zevk. Görüp duyanlar için, Aşk-u iştiyak da bu yolda, Deryayı işaretleyen damla damla vuslat da bu yoldadır. Katrede deryayı görenler, Zerrede kehkeşanları müşahede edenler, kim bilir ötelerden daha nelere şahit olur ve ne duyulmadık sesler dinlerler. Zira bir aynadır bu alem, her şey hak ile kaim ve bakıp bunları okumaktır yaratılıştan gaye insan olmadaki hikmet.